Merhaba, Propolise hoş geldiniz. Ee, geçen sefer e, arıları hücreden veyahut kozadan çıktığında e, neler yaptıklarını ilk üç haftadaki e, şeyleri e, işlerine anlatmaya başlamıştım Bu hafta ona devam ediyorum e, İlk iki gün daha efer söylediğim gibi e, sadece e, kovanın ortasında kalıyorlar ve e, polen yiyorlar e, ve başka e, arılara hala... E, ...larvalara... E, ...yemek veriyorlar. Ondan sonra... E, ...üçüncü ve beşinci gün arasında... Gelişile, ...gelişen larvalara... ...polen ve bal karışımı yediriyorlar. O sırada... ...kendisi de aynı malzemeden yiyor... ...ve... E, ...altı ve 11 günde... Arı sütü bezileri olgun 6. ve 11. günün arasında arı sütü bezileri olgunlaşınca larvalara arı sütü vermeye başlarlar. Bunu sadece ilk e, 3 gün veriliyor. Böylece bir genç arı sadece 2 veya 3 başka larvaya bakabiliyor. E, bazıları ama ya da arı sütü veriyor ve onu temizlerler. Onlar o zaman onun nedimeleri oluyor. Sürekli başka arılarla kontak halinde olduğu için antenleri ile koloninin feromonlar alıyor ve hangi gruba ait olduklarını da bu şekilde öğreniyorlar. İşçiler 12 günlükken mum bezileri olgunlaşmış oluyor ve 18. gününe kadar petek yapımında yardım ederler. Yani 4 gün bunu yapıyorlar. Karınların alt Altındaki her tarafından yani daha e, evvel de söylediğim e, halkaların arasında birer e, mum salgı bezleri var. Bu bezeler, bezelerin var. Bu bezelerden iki milimlik inceliğinde pul şeklinde mum çıkıyor. Yani böyle küçücük yuvarlak e, şeyler düşünün. Pulları arka bacakları ile ön bacaklarına getiriyorlar ve sonra çene kemikleri ile bunu yoğurup işlenir haline getiriyorlar. Bal, polen, larva, yavru hepsi petekte saklanıyor. Yani onların evini, onların doğum yerleri, hücreleri, yemek dolapları en önemli şey odur onlar için. Ve hepsi bütün bu petekleri mumdan yapılıyor. Ancak mum soğuk olduğunda sert oluyor ve işlemesi zor onun için grup halinde birbirlerinin arka bacaklarındaki kancaları ile tutanarak petek inşaatında çalışırlar. Yani bir e, grup böyle birbirlerine asılıyorlar ve o zaman da e, sıcakta tutuyorlar ve birbirlerine veriyorlar. Mesela en üsttekiler e, pe, petek inşaatında çalışıyorlar. Alttakiler bu mumları böyle yukarıya doğru veriyorlar. Yani bir e, bazı inşaat işçileri yukarıya tuğla taşıyorlar ya o şekilde düşünün. Çeşitli kaynaklara göre han daha geçen haftada söylediğim zaman arıların bir kilo mum yapmaları için 8 veya 22 kilo fakat ben daha başka yerlerde de 3 kilo okudum. Onun için tam ne kadar olduğunu bilmiyorum fakat mum yapmak çok enerji aldığı çok belli Betekleri daima yukarıdan aşağıya yapılıyor. Yani bir yere yapıştırıyorlar. En üstünü oradan çalışmaya başlıyorlar. Ve hücreler daima biraz yukarıya bakıyor. Şimdi belki bunu hayal edemiyorsunuz fakat bir anlatmaya çalışacağım. Hücrelere hep yan yana yatay oluyor bir e, kovanın içinde. Yani ortasında bir, e, bir istinat duvarı gibi bir şey düşünün. Bu bizim... Temel petek e, olarak aldığımızda eğer temel petek kullanıyorsak ve onun e, temel peteğin iki tarafında da e, böyle altıgen küçük küçük minicik duvarlar var. Sadece böyle biraz yükseklikler, tümseklik var. Bir, bir saat yani ön tarafındaki e, bu hücrenin tam ortasında arka taraftaki hücrenin bir köşesi geliyor. Yani bunlar hiçbir zaman birbirlerine bağlı değil. Hücreler birbirlerinin üst üste gelmiyorlar. Tam orta ortaya geliyorlar. Daha kuvvetli oluyor. Neyse bu hücreler yataydır. Fakat e, içinde e, bal saklanıyor ve e, yavru saklanıyor. Onların düşmemesi için o yatay hücreler çok hafifçe yukarıya e, doğru e, gidiyor. Hücreler... 5.2 milim ve 5.4 milim genişliğinde ve 12 milim derinli, derinliğin civarındadır. Bir arı saatte bir hücre yapabiliyor. Bir ol yakaladığında onu iki gün karanlık ve sirin bir yerde bıraktıktan sonra arılığıma koyuyorum. Neden bunu yapıyorum iki gün karanlık ve sirin bir yerde? Kapatıyorum onları. Zaten karınları dolu, bal ile dolu. Çünkü ol yapılacağı zaman kendileri karlarını şişiriyorlar bal ile beraber. Zaten onun içinde fazla sokulgan olmuyorlar. O iki gün onunla yaşayabilirler. Fakat böyle yaptığınızda eski yerini kesinlikle unutuyor. Nereden geldiklerini unutuyorlar. Siz onu tekrar aynı aralığa eski kovanın yanında koyarsanız bile... Orada yeni kovanın yerine sürekli e, girip çıkacaklar. Yoksa oğul tekrar o aynı aralar tekrar eski yerine e, giderse o ol çok e, hafif olur ve e, çalışamaz olur ve ölebiliyor. Ee, neyse bunu yaptıktan sonra ben bunu iki gün karanlık ve sirin bir yerde bıraktıktan sonra arılarıma koyduğumda içine bak bakıyorum. Çoğu zaman 20 santim uzunluk ve genişlik oval bir şekilde yaptıklarını görüyorum. Yani ilk petek yaptıklarını çok sık gördüm. Çok çalışkanlar yani karındaki e, balla, bal ile mum yapmaya başlamış oluyorlar. Ee, bunu neden yapıyorlar? Bir anavel anaları e, ...yumurtlamaya e, teşvik etmek için yapıyorlar bunu. E, fakat e, bazı hücreler daha büyük oluyor. Bunlar erkek arı için yapılan hücreler. E, i̇şçi hücre, hücrelerden daha büyük. Yani 6.2 veya 6.4 milim arasındadır. Yani 1 milim daha geniş oluyor. O hücrelerde bazen bal ile doldurduğunu gördüm... Herhalde mevsimdeki geç toplanan balı için yer olmayınca oraya koyuyorlar çünkü erkek arılar yazın ortasından sonra artık kovana alınmıyor ve dışarıda ölmeye bırakılıyorlar. Hücreleri yaparken hücrenin boyu, genişliği ve kalınlığı çene ve antenlerindeki tüyleri kullanarak ölçüyorlar ve ona göre yapıyorlar. Hücrelerin şekilleri tam altıgendir. Bu da en az mum kullanarak ve en çok bal koymak için en ekonomik şekildir. Bir ol, yeni bir yere gelip petek hazır olunca ana ortadan hemen yumurtlamaya başlar. Sahipli bir ana çok seri bir şekilde bir taraftan başlayıp öbür tarafa kadar yumurtlar. Çerçevenin dış hücrelerine yumurta bırakmaz. Çünkü yumurtadan yeni çıkan genç arılar için hücrelere yakın polen ve bal ...olan yiyecek olması gerek. Yani dışarıda, stokları dışarıda yapılıyor. En ortada e, yavrular konuluyor, en dışlarda e, stoklar oluyor. Bal ve polen stoklamak için her zaman boş hücrelere ihtiyaç var. Eğer o yoksa e, çalışmaya çok bırakıyorlar. Yani e, ana da yumurtlamaya bırakıyor. Çünkü büyüyecek yerleri yok... O zaman belki yeni bir ana çıkartıyorlar ve oğul veriyorlar. Neyse artık bu yeni e, arı 18. 18 günlük oldu e, ve 18. günde yuvanın ortasını bırakır, hep yuvanın ortasında bıraktı, hep içeride bıraktı ve e, kovanın ağzına gider ve 21. gününe kadar orada bekçilik yapmaya başlar. Çünkü yaklaşık 10 günlük olunca iğnesi ve zehir zehiri tamamdır ve onun için kovanın müdafayına yardım edebilir. Girişte durup gelenlerin koku ve kargo teftişinden geçirir ve içeriye gelebileceklerine karar veriyor. Eğer bir sarıcağı Başka düşman mesela arıcı veya kendi kolonisine ait olmayan bir arı gelirse onunla kavga edebilir ve lazımsa sokabilir. Artık iğnesi var, zehiri var. Bu tür kavgaları uçuş, tahta, uçuş tahtasında ara sıra görebilirsiniz. Arıcıyı da mümkünse yüzünden sokar. Yani yüzünden sokması çünkü yüzü hemen hem ...gözleri parlıyor, parlayan şeylere daha e, sinirlenebiliyor. Ve e, arılar hem de ağızdan gelen nefesin kokusundan dolayı. Yani verilen aynı şekilde e, e, sivrisineklerde e, bizim verdiğimiz, e, çıkarttığımız nefesten e, alıyorlar kokuyu. Ona geliyorlar. E, arılar çok gelişmiş koku ...alma becerileri vardır. Ee, i̇şte yabancılara geçit vermeyip... ...nektar ve polen getiren... ...mera arıları diyorum ben onlara... ...nektarını alıp... ...onları hücrelerine dep depoluyorlar. Yani uçan arılar... ...gidiyorlar, nektar buluyorlar... ...geliyorlar e, kovanın ağzına... ...oradan içeriye girmiyorlar... ...bu e, balı bilmem ne... ...filanca hücreye bırakmak için... ...hayır, içeriye giriyorlar... ...veyahut uçuş tahtasında ki bekleyen arılara bunu veriyorlar. E, dillerini uzatıp birbirlerine e, veriyorlar bu e, nektarı. E, ondan sonra bu bekleyen, oradaki bekleyen arı beli hücrelerine koyuyorlar ve polen de beli hücrelere koyuyorlar. Polenler daha dışarıda, ballar daha içeride. Çünkü e, kışın bal donabiliyor, polenler kolay kolay dön, e, donmaz. Polenleri... ''Hücreye koyup kafalarını içerilere doğru iterek, konulan topçuk hücrenin genişliğin kadar ve düz olana kadar, yani yuvarlak gelen şeyleri düzeltiyorlar. Bu parçalara arı ekmeğe denilir.'' Eğer e, senenin sonunda bal çıkarttığınızda bazı hücrelerde polen oluyor ve o polen parçacıklar düştüklerinde bazen görüyorsunuz böyle düz küçük küçük küçük peletler böyle düz küçük küçük tabaklar halinde e, birer e, hangi ekmek yeniliyordu Ramazan'da pide böyle pide şeklinde e, düşüyor görebiliyorsunuz bazen. Bazen değişik değişik renkler belli oluyor çünkü değişik mevsimlerde ki toplanan polenlerde e, olabiliyor. Hücre polenle dolunca veyahut e, bal ile dolunca üzerinde e, prezvasyon amaçlı azıcık bal koyar ve polen propolis karışımı ile kapatılıyor. Propolis de e, topluyorlar çünkü. Ayrıca kovanı temizle tutmaya çalışırlar yani... O kovanın ağzından gidip şeye doğru giderken içeriye doğru giderken tekrar en alttaki yerden geçiyorlar. Ve orada mesela o düşen bir arı doğduğunda hani bir küçük bir kapakçık düşüyor şeyin hücrenin üzerinden onu dışarıya atıyorlar. Çünkü temiz tutmaya çalışıyorlar. Evet bir müzik arası zamanı geldik. Bugün de bu kadar çok çalıştıklarına göre Dire Straits'den Money for Nothing bazı insanlar başkalarının işlerine hiç çok kolay geldiğini zannediyorlar bu şarkıda onun hakkında. you do it, you play the guitar on Out, so. And he's up there What's that? Hawaiian noises He's banging on the Bungos like a chicken Oh, that ain't working That's the way you do it Get your money for nothing Get your chicks free We got to install a microwave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 Evet, tekrar merhaba. Ee, şimdi bu arılar, genç arılar artık kovanın ağzında e, bekçilik yapıyorlar, bal taşıyorlar. Fakat aynı zamanda ara sıra dışarıya çıkıp orada kovana yakın uçuş denemeleri yaparlar. Hem kovanın korunu, konumunu öğreniyor bu şekilde hem de kanatlarını kuvvetlendirir. Bunu çoğu zaman günün ortasında yapar ki sıcak olsun. Ev ee, arılar... Aynı zaman kovandaki ısıyı hep aynı tutmak zorundalar. Daha evvel söylediğim ama bunu birazcık açıklayacağım. Bunu kovandaki ısıyı fazla sıcakken su getirerek yapıyorlar. Bu suyu ince ince peteklerin üzerine duş gibi dağıtıyorlar. Sonra kanatlarını hızlıya, hızlıca çarparak havalandırma yapıyorlar. Isı fazla soğuksa göğüs kafeslerini ...hızlıca büyütüp küçültüyorlar, hani harmonika şekilde, onlar da harmonika şeklindedir... ...ve titreşerek, enerjiyi harcayarak sıcak yaratıyorlar. Arı artık üç haftalık olduğunda dışarıya çıkmaya hazır, bir mera arası, arısı olmaya hazır... ...ve kovana polen, su, nektar veya propolis getirilecek veya keşif de yapabiliyor... Keşif yapmak zor ve bal toplama tehlikeli bir iştir. Yoldayken örümcek, kuş, peygamber böceği, insan gibi düşmanları veya birden hava değişimi, yaz yağmuru, kuvvet, kuvvetli rüzgar gibi durumları ile de karşılabilir. Herhalde en büyük düşmanı insandır. Korkan insanları onlara öldürebiliyorlar veya Çiftçiler zehir püskürtüyorlar. Bunu arılar için yapmıyorlar ama o zehirden arılar da telef oluyor. Ve zehirden kendisi ölebilir bu arı ama daha tehlikelisi onu kovana geri getirebilir ve orada yavruları veya balı onunla etkileyebilir. Yani bu zehir bala da geçer. Zaten koloni yok olma hastalığın sebeplerden biri pestisitlere kullanımı olduğunu artık kabul edildi. Ee, dışarıda çalışan arılar yani üç haftadan büyük olanları koloni için gıda olarak bal ve polen topluyor yani nektar ve polen topluyor. Ee, nektar fruktoz ve sudan oluşuyor ve polen protein, yağ, vitamin ve mineralden oluşuyor. Arılar bal toplamak için, nektar toplamak için daha doğrusu 4-5 kilometre kadar ütübiliyorlar. Ortalama 2 kilometre gidiyorlar. Nektarı kaşıklı dili ile topluyor ve karnında saklıyor. Suyu da bal karnında taşıyor. Kovana geldikleri zaman topladıkları malzemeleri orada bekleyen daha genç arılara veriyorlar ve hemen nektar kaynağına dönüyorlar. Bekleyen arılar da malzemeleri stokluyorlar. Arılar nektar toplarken polen de topluyorlar. Bazı arıcılar polen topluyorlar. Bunun için uçuş kapıların önünde değişik bir kapak yerleştiriyorlar. Arılar kovana girerken minicik ancak içeriye girebilecekleri bir yuvarlak delikten girmek zorundalar ve girerken ...ayaklarındaki birer polen parçası sıyrılıyor ve bırakmak zorundalar. Yani bir sürü bir sürü e, böyle minik yuvarlak delikler var ki sadece hepsine bir delik beklemek zorundalar... ...ama küçücük bir delik ki bu polen düşüyor. Fakat o sırada delik küçük olduğundan kanatlarına da zarar verilebiliyor. Polen insanlar içinde e, mineraller ve vitaminlerden dolayı son derece sıhhatlı bir şey olduğunu söyleniyor... Ben de acaba polen toplasam mı diye birkaç kere düşündüm ama bir türlü yapamıyorum. Çünkü aralarının kanatlarına zarar vermek istemiyorum. Ve yavruları için çok değerli polenlere kovana girsin istiyorum. Ancak her sonbaharda bal çıkarttığım zaman görüyorum ki çok fazla miktarda polen getiriyorlar. Polenler değişik renkler oluyor ve her polenin değişik iyilikleri olduklarını söylüyor. Ama bence eğer normal yemek Değişik değişik yemekler ve e, biraz dikkat edersiniz. Yeteri kadar mineraller, vitaminler alıyorsunuz ve araların polarine, polenlere zaten e, bal'a da giriyor. Bal hiçbir zaman polensiz olmuyor. Onun için orada bence yeterli alıyorsunuz. Neyse herkesin kendi bildiği bir şey. Fakat nerede hangi bitki nektar veya polen verecek değil? Bir de bazı bitkiler sadece beli saatlerde nektar verdikleri... Bir gerçek ve onu da arıları hatırlamak zorundalar. Yani arılar bir şekilde hangi çiçek saat kaçta ne zaman hangi mevsimde ve hangi haftada polen ve nektar veriyor bilmesi gerekiyor. Çünkü bu her saat aynı değil. Mesela salatalık çiçeği ki onu arılar dönüyor sadece öğlene kadar açılır. Hani kabak çiçeklerden dolma yapmak istersiniz, onları sabahtan toplamalısınız veya kapanır ve yapılması çok zor onun olur, onun gibi. Demek ki o saatlerde de arılar oraya gidip orada çalışmak gerek ve öğleden sonra bir başka iş yapmak zorundalar. Çünkü boş durmuyorlar. Keşif arılar renk, şekil ve aromalar yani kokular için arıyorlar. Yeni bir kaynak bulduklarında dile ile nektarı alır, ...ve dolaşırken polen toplarlar. Yani bunu bilerek yapmıyorlar. Bu Çiçeğin içine girdiklerinde... ...kendilerinden bu yapışıyor o tüycüklerine. Çiçekten gidince güneşin durumunu öğrenmek için... ...o yeni bir çiçek farz ediyoruz şimdi. Çiçeğin etrafında birkaç sefer dolaşır. Kovana gelirken denektarın kaynağını... ...öbür işçi aralara dans ederek anlatır. Bu dansı daha sonra başka bir bölümde anlatacağım. ...propolis de topluyor ve son derece önemli bir maddedir. Propolis hakkında da ap apiterapi programında anlatacağım. Geldik erkek arılara. Her kolonide 500 bin kadar erkek arılar var. Yani eğer 30 bin tane işçi varsa bin kadar e, erkek arılar var. Onlar yeni ananın olacağı zamandan ve onun çiftleşme döneminden evvel çıkartılıyor... ...dölenmemiş yumurtadan çıkıyorlar ve ancak 24 günde çıkıyorlar. Yani 3 gün daha uzun sürüyor bir e, işçi aradan. Erkek hücreler genellikle çerçevenin dış kenarlarına yakın duruyor. Çünkü çıkartılacağı zaman zaten hava ısınmış oluyor ve işçi hücrelerden biraz daha büyüktür. Çünkü kendileri de daha büyük. Ayrıca kapalı erkek hücrelerin üzerinde bir tümsekcik var. Tüm, çünkü işçi aralardan daha büyük oldukları da ve daha tombul oldukları için. Yani eğer bir çerçeve çıkartırsanız e, e, kovandan e, eğer yani erkek e, hücre olup olmadığını görebilirsiniz. Çünkü Çerçevenin kenarındaki e, kapalı hücrelerde böyle küçük tümsekçikler görürseniz o zaman orada e, erkek arılar olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer bütün e, çerçevenizde sadece erkek arılar varsa o zaman biliyorsunuz ki bir arı, e, e, bir ana yok. Ee, sadece e, yumurtlayan bir normal işçi e, var. Ve, çünkü o dölenmediği için sadece erkek arılar çıkıyor. O zaman hiçbir e, işe yaramıyor. Bunu başka bir kovan ile birleştirmelisiniz. Ee, erkek arılar hücreden çıktıktan sonraki ilk iki gün işçiler ona yemek verir. Sonra bir hafta kendileri yemek yiyorlar ve dışarıya çıkmaya başlıyorlar. Orada Kovanın yerini öğreniyorlar ve kanatlarını, kaşlarını güven, e, güçlendiriyorlar. Galiba gelecek sefer bunun hakkında devam etmek zorundayım. E, tekrar e-mail adresimi söyleyeyim. Eğer bir şey söylemek isterseniz e, propolisprogrami.gmail.com İki hafta sonra görüşmek üzere. İyi günler.